duruyor. Yani hak yok, haksızlık çok. Haksızlık hak gibi. Bakın mesela Ebu Cehil'le bugünün basınını örnek verdik. Bugün bakın basında görün. Bu ben Allah'tan korkuyorum diye Müslüman yanına gelip lakırtı yapanlara bakın. Her fırsatta Müslümana Allah'ın emirlerini çirkin göstermeye çalışıyorlar. Her fırsatta bunu yapıyorlar. Neden? Çünkü Allah onlara gideceği yeri unutturmuş. Yani kendilerini unutturmuş. O azabı unutturmuş. Onların kalbinde, gönlünde yalnız madde var. Şöhret var, şevvet var. Başka bir şey yok. Öyleyse Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki: Eğer siz de onlara inanır Onlarla beraber olursanız, onlarla fikir birliği yaparsanız, ben size de onlar gibi kendinizi unuttururum. O zaman ahirete bir hazırlığınız olmaz. Allah'ın azabı ebediyen mekanınız olur diye uyarıyor. Sen Allah bu yananlardan eylesin. fasıkların cümlesinden ümmeti i Muhammed'de bizi de muhafaza edesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi ashab-ül ve ashabul ül cennet. Ashab-ül cennetihum faizun. Cehennem ehli cennet ehliyle bir olmaz, olamaz. Ne dünyada ne ahirette. Cennet ehliyle cehennem ehli asla bir olamaz. Gece ile gündüzün bir olamadığı gibi. Cennet ehliyle cehennem ehli fıtrat itibariyle bir olamadığı gibi. Beden itibariyle de bir olamaz. Mekan itibariyle de bir olamaz. İş itibariyle de bir olamaz. Ahlak itibariyle de bir olamaz. Yalınların mekanında durmaz. Onlar gibi Allah'a isyan edenleri alkışlamaz. Onlar gibi Allah'a isyan edenleri affin deyip takdir etmez. Ve cennet ehli, kurtuluşa eren kimselerdir. Cehennem ehliyse, dünyada fitnecilikle hayatı geçer, ahirette de feryat, figanla devam eder. Allah'ın azabı öyle, dünya çilesi gibi değildir. Cenab-ı Hak bilenlerden, azaptan kurturanlardan eylesin. Şimdi, demek ki Allah'tan korkmayı öğreneceğiz. Allah'tan korktum diyerek korkmayanları bileceğiz. Bak, çok önemli. Eğer siz Allah'tan korkanları tanımazsanız, Allah'tan korkmazsanız Allah'tan korkanları tanıyamazsınız. Allah'tan korkanları tanıyamazsanız Allah'tan korkmayanlara aldanmak zorunda kalırsınız. Bugün halkımız hep öyle oldu. Demek ki işin başı kişinin kendi beynini yönetmesine bağlı önce Allah'tan korkacak, sonra Allah da ona Allah'tan korkanları tanıtacak ve Allah'tan korkmayanları tanıtacak, Kendisini Allah'tan korkanları dost edinecek, arkadaş edinecek, Allah'tan korkanlarla cenneti âlaya girecek, cenneti kazanacak, Allah'tan korkanları tanımazsa, o zaman Allah'tan korkanları kendisinden uzaklaştıracak, Allah'tan korkmayanlar da ona yaklaşarak onu cehennemin dibine doğru çekecekler. Yani bu kaçınılmaz bir son. Yani siz dünyada cehennem ehliyle olup da oynayıp, sıplayıp nefsine göre yaşayanlarla beraber olup da ahirette Cennete giremezsiniz. Ahirette cennet ehliyle beraber olamazsınız. Eğer cennete girmek istiyorsanız dünyada cennet ehliyle Allah'tan korkanlarla beraber hayatınızı yaşamalısınız. O zaman cennet sizin olur, cemal sizin olur. Bismillahirrahmanirrahim. لَوْاَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللّٰهِ اَيْتَهُ مُتَصَدِّعًا مُقَشْيَتِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَظَّارِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُتَفَكَّرُونَ سَلَهُ اللّٰهُ نَظِمٍ Cenab-ı bu Eğer biz Kur'an'ı yani şimdi muhatap kimdi bakın, üstten üstten geldiğimiz ayetlerde, iman edenler. Ey iman edenler, biz bu Kur'an'ı eğer bir dağ üzerine indirseydik ki, ala aitehu, elbette onu haşian boyun eğmiş görecektiniz. Mutasaddi an parça parça olmuş görecektiniz. Hem boyun eğiyor, hem parça parça oluyor. Neden? Min haşyetillah, Allah korkusundan. Biz insanlara geliyor da, ne korkumuz var, ne emrine boyun eğişimiz var, ne emrini tutuşumuz var? Zaten boyun eğmedeki maksat emrimi tutarlarda. Zaten insan haricinde ve cinler haricinde Allah'a asi gelen bir mahluk yoktur. Bütün mahluklar Allah'ı kendi lisanlarınca tesbih ederler zikrede <gülüyor> ederler. Dolayısıyla Rabbim Allah'tan korkanlardan eylesin, korkmaz sırlarını ihsan eylesin. وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz bu misalleri veriyoruz ki İnsanlar düşünsünler. Kendilerinin kendisini yaratana ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğunu anlasınlar diye biz bu misalleri veriyoruz. Daha parçalanır mı? Böyle bir misal olur mu? Diye sorarsanız o zaman derim ki size Nur Dağı'na bakın. Yanlış söyledim. Tur Dağı'na bakın. Yani Musa Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak ile konuştuğu tur Sina'ya bakın. Ben gerçi Tur-i e, şahsen görmedim de belgesellerde izledim. O belgeselde gördüm ki tur Sina dağı Musa Aleyhisselam diyor ki Ya Rabbi seni bir kere göreyim. Ne olur? Cenab-ı Hak Dayanamazsın ya Musa. Ya Rabbi ne olur bir kere geleyim cemalini. Hani şunu da bilin Cenab-ı sayamadığımız kadar cemali var. İnsan gibi bir sureti yok onun. Eğer öyle olsaydı bir şeye benzerdi. Cenab-ı suretinin cemalinin milyonlarca belki trilyonlarca şey var, tecellisi var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki Musa, ben şu dağa cemalimi göstereceğim. Eğer dayanırsa sana da göstereyim. Cenab-ı Hak tur Sina cemalini gösteriyor. Dağ yanmış kül olmuş. Hala bugün o dağda bir tane ot bitmiyor parça parça olmuş da Alın bir Mısır belgeselini izleyin bu hakikati göreceksiniz. İşte Rabbimiz söylüyor ki eğer biz bu Kur'an'ı bir dağ üzerine indirseydik o boynunu eğerdi. İtaat ederdi. Korkudan parça parça olur. Siz Rabbinizin size eziyet edeceğinden haksızlığınızın cezasını vereceğinizden korkmuyor musunuz ey insanlar? Biz bu misalleri size merhametimizden veriyoruz ki siz düşünesiniz de kendinizi ateşten koruyasınız. Allah'ın azalına düçar olmayasınız diye biz bunları size merhametimizden veriyoruz, sizi uyarıyoruz diyerek Cenab-ı Hak anlatıyor bunları, bize izah ediyor. Rabbim alanlardan eylesin. Hu Allahüllezi la illa <ilahe> hu O öyle bir Allah'tır ki O tektir. Ve tek olmakla beraber alimdir. Her şeyi hakkıyla bilir. İçini dışını, gelmişini geçmişini, geleceğini gideceğini hakkıyla bilir. el gaybe gizli olanı ve şehaden görüneni yani ikrar ettiğinizi dediğinizin şahadet ettiğini görür. Yani ister şahadet etsin, isterse gizlesin bunu bilir. O <hüver> Rahmanur Rahim. Sonsuz rahmet sahibi ve merhamet sahibidir. Onun için sizi devamlı uyarıyor. Korumak istiyor. Ve size akıl verdi. Yani size Cenab-ı Hak mesajlarını anlayacağı akıl verdi ayetlerini anlayacağı akıl verdi, nimetler verdi, neden o nimetleri kullanmıyorsunuz diye devamlı olarak Rabbimiz bir uyarıda bulunuyor, ikazda bulunuyor. Öyleyse biz de ne yapmalıyız? Allah'ın verdiği akıl nimetini, edep haya nimetini, iman nimetini, ihlas nimetini, Arttırmaya çalışarak Allahü Teala'nın nimetlerine yani ahiret nimetlerine erişmenin mücadelesini vermek zorundayız. Eğer vermezsek ikincisi olur. O da felaket olur. Bakın ahirette üçüncü şey yok. Hani dünyada üçüncüsü münafık oluyor, arada kalmış oluyor, ama ahirette üçüncü bir yol yok. Yalnız iki, biri hayır, biri şer, biri cennet, biri cehennem. Biri azap, biri mükafat. Üçüncü şey yoktur. Eğer cenneti kazanamazsak, otomatik olarak gideceğimiz yer cehennem alır. Bak neden yetefekkarun, neden tefekkür etmezsiniz? Bu gerçeği anlayacak, haklı verdim size diyor Cenab-ı Üçüncüsü yok. İki şey var. Ya cenneti kazanır, saadete edersiniz ya da cehenneme düşersiniz. Eğer aklınızı kullanmazsanız benim verdiğim nimetleri fark edip de şükretme yolunu seçmezseniz o zaman bu ikinci tehlikeli yola ve çukura düşmüş olursunuz buyuruyor Cenab-ı Hak Rabbim muhafaza eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu allazi O Allah öyle bir Allah'tır ki bütün yarattıklarına sahiptir. Kuddestir. Ayıp ve kusurlardan münezzehtir. Es-selamdır. Noksanlıklardan münezzehtir insanlara. Selamet diler. İnsanları azaba götürmek istemez, aksine kurtarmak ister. El mümin o sizi emniyete çağırır, cennete çağırır, tehlikelerden kurtarmaya çağırır. El müheymin o sizi gözetmek istiyor, gözetiyor ve şerlerden de korumak istiyor. Onun için hep uyarıda bulunuyor. O azizdir, o üstündür. Her zaman üstündür, her şeyden üstündür. Ona denk hiçbir şey yoktur. Elcebar, o dilediğini yapar. Dilese sizi isyanınızla kahveder, dilerse affeder. Ama siz kendinizi affettirecek yolu tutunur. El mütekeb bir o büyüktür, büyüklük sahibidir ve kendisini büyütüp tesbih edenleri sever, onları da korur ve onları da kendi zatında büyütür, yani dereceler verir. Bak burada ayetlerde adeta esmaülhusnalar sıralanmış. Yani kendi kemalini anlatıyor. Ey kullarım benim bu kemallerimden haberdar olun. Ona göre hayatınızı ay ayarlayın. Ona göre yanlışlarınızı düzeltin. Ona göre bana yaklaşmanın yollarını arayın. arayın. Sübhanallah amma yüşrikûn. Ona ortak koşmayın. ortak ortaktan münezzehtir. Ancak müşrikler ona